Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz şimdi. Evet stüdyo konuklarımız var programın başında da bahsetmiştik. Bir şarkım var ekibi burada ve bir parçayla açtık. Ruşen Alkayla başlayalım. Hoş geldin. Merhabalar teşekkür ederim. Ne dinledik? Dip Nere isimli şarkımı çaldım. Ee, söz müziği bana ait bir şarkı. Ee, Ekim ayında yayınlanan Saber Sabır isimli şarkım ve albümde de olan bir şarkı. Açık radyo dinleyicileri aslında hatırlayacaklardır. Sıkı dinleyicilerimiz stüdyomuza konuk da olmuştu daha öncesinde sen de. Biz de açık evet. dergi içinde çalmıştık Sabri. Ve çok da sevmiştik. Çok teşekkür ederim. Ve diğer konuklarımıza geçelim. Bir merhaba diyelim. Başak Yavuz burada bizimle beraber ve Ceyda Özbaşaral. Efendim Başak Yavuz'u da e, açık radyo dinleyenleri sesini hatırlayacaktır ya tahmin ediyoruz. Hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Merhaba. <gülüyor> Evet biz burada Bir Şarkım Var'ı konuşmak için toplandık ekibi o yüzden stüdyomuzda alıyoruz Aslında ekibin küçük bir kısmı demek doğru olur gibi gözüküyor. Ee, bir Şarkım Var aynı zamanda Açık Radyo'da da yaklaşık iki yıldır hatta üç. Üç, üç yıldır devam eden bir program. Ve e, sloganı şöyle sözü özünden ayrışmamış şarkı yazarları diyorsunuz. Buradan başlamak istiyorum ben. Neden böyle bir sloganı var, bir şarkı Zor böyle. yerden başladı. <gülüyor> Kolaya doğru, doğru yerden gideriz yerden burada. <gülüyor> Neden böyle bir mottomuz var? Çünkü sözü özünden ayrışmış şarkı yazarları genelde farklı kaygıları olan şarkı yazarları ya da müzisyenler ya da sanatçılar olabiliyor. Farklı kaygıları olan sanatçılar zaten ya aradıklarını bulabiliyorlar. Çünkü ona göre davranıyorlar. Bir de söylemek istediklerini söyleyen o şarkı yazarları var ya hani YouTube'da mesela yüz izlenmeyi geçememiş ama aslında <gülüyor> müthiş şarkılar. Ee, ben o insanlarla irtibatta olmayı seviyorum. O şarkıları biraz gün yüzüne çağırmayı seviyorum. Hatta geçen hafta Ömer Türkoğlu konuğumuzdu. Onu unutmadan onun o hikayesini mutlaka anlatmak isterim. Bununla ilgili eski divan edebiyatında çok fazla eser varmış. İlk Nisan yağmuru düştüğü zaman suya, okyanusa, ilk istiri diye bu yağmurun ilk dalmasını kaparmış. Ondan en büyük ve en güzel inciyi yaparmış ve okyanusun en dibine gidermiş. İşte gavvas karakteri yani dalgıç, okyanusun en derinine dalıp bu en güzel inciyi bulan karakter dalgıç. Biz biraz dalgıçlık yapıyoruz yani. Galiba Öyleyse. öyle. E böyle yani. anlatılıyor çok kurulu. Bir de <gülüyor> <Evet, gülüyor> Rüşen'in şarkısına da çok oydu. Evet <gülüyor> nereye? <Evet. gülüyor> Dibe <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> yani. Evet. Peki bir böyle bir yerden çıktı galiba bu fikirde. Yani evet. bir şarkım var projesi nereden çıktı? İkiniz Şöyle, başladınız aslında e, diye biliyorum ben. Başak bu, ve Ceyda evet. mı? Amerika'da zaten e, hatta dünyanın birçok yerinde. Süre gelen bir e, gelenek mi diyeyim bu bir projeler Yani aslına bakarsanız bütünü. hani bizim bildiğimiz o Bob Dylan'lar, John Boaz'lar, Trace Chapman'lar, Suzen Vega'lar. Bunların hepsi bu bir şarkın var benzeri. Yani aslında biz biraz onları örnek aldık diyebilirim. Ee, open mic'lardan yani şarkı yazarları için açık sahnelerden çıkmış insanlar. Yani ilk seslerini buralarda duyurmuş insanlar. Hatta bu bizim işte yaptığımız albümün benzeri. ...albümler de var... dökümantasyon amaçlı... Ee, ...tabii ortaya çıkan şeyi gördükçe... ...biz de çok heveslendik yani... ...hani Bob Dylan gibi bir örnek var karşımızda yazıp... Neden ...Trace Chapman gibi bir örnek var ki... ...bizden de çıkanlar oldu... ...biz biraz nehrin o ilk başladığı noktadayız... Ee, ...ilk suyun o ilk akmaya başladığı yerdeyiz... ...yani ağız açılınca biz oralarda pek yokuz... <gülüyor> ...şöyle ki ben aslında... ...Başak'tan bir süre şarkı yazımı dersi... ...almıştım... Ee, ...zaten... Eşimle de çalıştıkları için e, piyanist e, Adem Gülşen'le baya bir samimiyiz başakla o bir gün bana döndü ben böyle proje yapmak istiyorum birlikte yapalım mı dedi <gülüyor> ben de tamam dedim çok heveslendim açıkçası. Buna üç yıl önce. Evet, evet yani Ceyda da açıkçası şarkı yazmak için. Bekliyormuş gibi bir durum var. Çünkü böyle o bir düğme o bir açılınca akmaya başladı ve müthiş şarkıları var gerçekten. Onları da kaydedeceğiz değil mi Sene? İnşallah evet. Seni. Ben merakla bekliyorum. Ben de. <gülüyor> Peki <gülüyor> üç yıl olduğu bir şarkım vardı ve bu yıl bir e, albüme dönüşmesi fikri var. Şu anda indigo'da açık olan bir e, albüm. Albüm yardımlaşması da demek lazım galiba. Bir yandan böyle bir plak şirketinden bağımsız olarak... ...hem bağımsız bir e, albüm olacak bu... ...hem de insanların desteğiyle... Bir, bir karma albüm olacak aslında. Evet. Neden bu kadar gecikti? Yani neden üç yıl sonra oldu bu mesela? Şöyle zaten e, insanlara ulaşmakta birazcık zorluk çekiyoruz değil mi? Hı -hı. Hani bu üç sene olmasına rağmen hani bayağı bir arttı tabii izleyicimiz. Bizden haberi olan çok insan var. Katılan da çok insan var. Ama e, yani daha da fazla yok. Evet. sponsorumuz Hı -hı. olmadığı için. Her zaman Kafe tane de yaptık bunu zaten ee, Çok seviyoruz orayı ee, Şimdi evet, evet, taşınıyorlar da Beşiktaş'a taşınıyor tane, Sevgili tane. Ee, çok fazla insana erişemediğimiz için Bu konuda hmm. ilk başta bir tereddüt ettik Bir de e, belli bir birikim olmasını da istedik değil mi Hani şu ana kadar 80'den fazla şarkı yazarı katıldı Onlara eşlik eden müzisyen sayısı da 200'ü geçmiştir kesin ee, ve sonra hadi böyle bir şey yapalım dedik ama tabii finansal bir kaynağa ihtiyacımız vardı. Evet yani tabii şöyle bir durum da oldu. Biz mesela bunu niye üç senedir kafemi <gülüyor> tanede yapıyoruz da biraz daha popüler <gülüyor> kültüre hitap eden yerlerde yapmıyoruz. Çünkü insanlar o mekanda çalmaya gelmesin. İnsanlar bu şarkı, şarkı yazarları toplumun içine dahil olmaya her neresi olursa olsun... Oraya gelsin. Tabii Kafe Mitanni biraz açık radyoya benzetiyorum ben Kafe Mitanni'de. O da böyle duruşu gereği çok spesifik bir yer yani. Evet. Ee, orada böyle ev salonuymuş gibi bir ortamda sürekli hani toplanmak değil de toplaşmak. Evet evet bayağı öyle. Şeklinde sürdürmeyi biz tercih ettik. Tabii bu tercihin beraberinde getireceklerini de farkındaydık yani. hani. Hı hı. Biraz zaten. underground bir. Evet. oluşum aslında o belki yüzden. de işte tam da bu okyanusun dibindeki ince iyi aradığınız için mitagne olması çok uygun düşüyor gibi geliyor şu an buna mesela meseleyi tam olarak dinlediğim zaman evet, evet. böyle Yoksa bir yer. eminim evet. ki yani birçok mekan tahminim bu yönde çünkü doluyor yani etkinliklerimiz hı hı. hani bize kollarını açardı sağ olsunlar onlar da iki varlar <gülüyor> Türkiye'de zaten müzik çalacak üç beş tane yer kaldığı için hı hı. hepsini çok seviyoruz ama biz bir tane de yapmaya devam edeceğiz. tabii bir tanenin <gülüyor> kalbimizdeki yeri farklı. Evet <gülüyor> aslında bir çeşit tutarlılık da getiriyor bu galiba bu durum sizlere. Ee, yani bu, bu şeyin devamını sağlıyor yani bir tane de olacak şarkı yazarları oraya katılacaklar. Peki e, üç yıl daha aslında galiba bu insanların toplanması gibi bir zamanı aldı ve üç yıl sonunda bir albüm çıkacak. ...nasıl bir albüm olmasını hayal ediyorsunuz? Örneğin Ruşen Alkar'ın az önce dinlediğimiz parçası da olacak bu albümde. 14 şarkıdan oluşacak bir albüm olacak. Ee, Indigo'da dediğimiz gibi şu anda devam eden bir kampanya var. Bir çeşit imece usulü oluşacak bir albümden bahsediyoruz. Kıymeti de bu galiba böyle günlerde. Nasıl bir albüm olacak bu? E, 14 şarkı yazarından oluşuyor dediğimiz gibi. Hepsinin kendine has sesleri var... Şarkıları birbirinden çok farklı Sound'u aynı tutmaya çalıştık Biz sıcak bir sound olsun istedik Böyle steril ortamda kaydedilmiş bir sound olmasını istemedik ee, Babacım stüdyoları sağ olsun güzel bir jest yaptılar bu konuda ee, Ve Bartu da <gülüyor> Tom Bartu, Çankaya. Bartu Çankaya sağ olsun ve Gökhalp e, çok bayağı uğraştılar. yorduk yani öyle söyleyeyim Düşünsenize günde 3-4 defa setup değişiyor ve o setup normalde bir albümde bir gün süren bir şey. Yani düşünün bu çocuklar normal çalışmaların 3-4 katı bir hızla çalıştılar. Evet. Biz tabii 4 günde kaydedebildik. 14 tane şarkı yazarı var ama her gün e, bu kadar setup değişti. Bir de görüntülediğimiz için bu kayıtları yani bir documentary böyle bir belgesel hmm. durumu da olduğu için e, sürekli olarak o dök şey, çekimleri yapan arkadaşlar da o ışıkları garibanlar. Emirhan, bir evet. Bir <gülüyor> çok komikti. Yani evet. devamlı kanter içinde <gülüyor> koşma hali e işte böyle İşte şimdi oturun biraz da sizi çekelim falan. Biz böyle o sede dinamaya <gülüyor> çalışırken böyle ellerinden geleni yaptılar yani. Gerçekten bütün ekip ellerinden geleni yaptı. Bütün katılımcılar, herkes çok pozitifti. Çok teşekkür ediyorum bu <gülüyor> albümde yer alan gerek çekim ekibi gerek... Tom Maesteller'ler gerek işte katılımcılar onlara eşlik eden sırf gönül için gelmiş müzisyenler evet, var. söylemek lazım yani bu albümde zaten biz bu müzisyenlere ve eşlik eden müzisyenlere bir meblağ ödeseydik bunun üç katı falan. ...bir şeye mal olacaktı bize... Hmm. Ee, ...insanlar bayağı geldiler... ...hani o günlerinden o vakti ayırdılar... ...beklediler, geldiler ve... ...güzel bir kısmı da şey oldu... ...hepsiyle sohbet edebildik... ...günde 3-4 şarkı yazırı ...ya yani 3-4 oturum oluyordu... ...önce bir sohbetleşme işte... Hmm. Ondan ...bir şeyler yiyorduk falan... ...ondan sonra kayıtlı çekimdi... ...sonra kayıt sonrası... ...sonra diğer şarkı yazır geliyor... O grubuyla birlikte... Baya güzel bir dört gündü. bitmeyeli keşke. Evet. <gülüyor> yani grupları da küçük tutmaya çalıştık değil mi? Üç kişilik maksimum. Dört kişi yok. Bir Ruşen'de yani. dört kişi vardı. Evet. Yani drum set yok mesela. Aynı gün evet. içinde kayıt sayısından bahsediyoruz. Burada, evet değil evet. Mi? Üç, Yapılan üç, kayıt sayısında. Üç parça kayıt. Bazen dört parça oldu işte. Yok enstrümantist sayısı da burada. Evet. Hani mesela davul yok albümde. Ee, ona dikkat ettik. Ya da çok fazla enstrüman olan... ...şekilde olmasını istedik. Çünkü bu insanlar... ...zaten kendi albümlerinde... Hmm. ...eğer varsa bir albümleri... ...hani kafalarındaki production'ı yapıyorlar. Bizim Bir Şarkın Var'ın olayı farklı. Biz aslında şarkıları ilk eskiz halinden... ...beri e, duyduğumuz için... ...biraz ona yakın bir performans. Yani Bir Şarkın Var'ın... ...sahnesine yakın evet. bir performans... ...elde etmeye çalıştık bu kayıtlarda. Öyle ve, de bir bütünlük var yani. Evet ve hücum kayıt yapıldı. İşte ayrı odalarda, üst üste kanal kayıt gibi bir şey olmamasına uğraştık bayağı değil mi aynı odada işte gitar senin hatta kaydında perküsyon gitar bayağı vokal. yanında dağul şey duruyor perküsyoncu duruyor yani mümkün değil ona bir edit yapabilmek yani düzeltme yapabilmek bayağı insanüstü çalışmaktan bahsediyoruz ee, yani bayağı live Dört kayıt günü. gibi yani live yani. konser kaydı gibi bir şey oldu aslında bence Burada Cansu'na da ben teşekkür evet. etmek istiyorum. Cansu küçüktür aynı zamanda albümün mix ve master'ını yapacak. Ee, ona da borçluyuz. Çok borçluyuz. Yani maddiyattan öte gönül borcumuz var. Ve o kayıtlarda sürekli oradaydı. Ve o spesifik sound'ı elde edebilmek için. Yani normalde mixçi gelmez mesela kayda. Hmm. Ee, orada baya her gün, bütün gün durdu dört gün boyunca. Ve uğraştık. Çünkü istediğimiz şey çok spesifik bir şey. Düz, normalde albümlerde herkes ayrı odada. Hücum kayıt bile olsa ayrı odada olur ki düzeltme yapılabilsin. Şimdi biz babacım gibi bu olana sahip bir stüdyodaydık ama buna karşı durduğumuz için e, teknolojik açıdan zorlandık. Buna karşı durmanızın nasıl sebebi biraz da bu meselenin tekniğine yabancı biri olarak soruyorum aslında. En temel, en saf ve en... Doğal kaydı elde edebilmek. Aynen. Evet. O şarkıların ilk hali neredeyse. Evet. Onu elde edebilmek için. Peki bir şarkım var da bu süreç nasıl işliyor? İnsanlar size mail yoluyla ulaşıyorlar. Yani bir müzisyen çevresi bildiğiniz insanlar var ama... ...bunların dışında örneğin sadece şarkısı olan... işte arada kendi kendine şarkı söyleyen insanlar falan. bu Böyle insanlarda var değil mi bu Tabii, albümde? Yani Ruhşen Sons... Al Alkar'ı şu yüzden söyledim aslında. Yani hani bu soruyu da şu yüzden sordum. Ruhşen Alkar'ın 2015'te çıkardığı albümünü biliyoruz. Sabır Sabır var. Başak Yavuz var o albümde. Yani Bir Şarkım var albümünde de olacak. İşte Ceyda Özbaşar'a Olacak aynı zamanda Kimler var sizler dışında Nasıl bir e, yapılanma Bir şarkım var ekibi Çok eğlenceli bir yapılanma Ben girdim <gülüyor> hemen Biz zaten birbirimizin artık Cümlelerinin tamamları hale geldik yani Ben haftanın bir iki günü <gülüyor> Birlikte çalışmak bayağı öyle bir noktaya geldik Şarkılarımızı ilk birbirimize çalışır söylüyoruz Evet bu an. Özel bir ilişkiymiş. <gülüyor> <gülüyor> bir de eşi de benim grubumda piyanist olduğu için zaten senelerdir onunla da çalışıyoruz birlikte. Artık biraz müziğin üst bir seviyesine geçtik, o en güzel, nurlu yerine geçtik diyebilirim. Kimler var mesela? Hemen örnek vereyim. Bandırmadan memur hmm. bir insan var mesela. Manisalı. Bandırma, Bandırma. Bandırmadan. Bandırmadan. Manisa. Manisalı. Manisalı. Ha ha evet, tamam. Evet. Ya da <gülüyor> mesela e, eski şehirden katılımcımız var. A Geçen günlerde Konya'dan e-mail aldık. Ya yani bu müthiş bir şey. Evet. Yani bu insanların şarkıları var ve yaş sınırımız çok geniş. Yani 15-16 yaşında insan da geliyor. Daha büyükler yeni terlemiş bir rock grubu kurmuş mesela. Ya da 65 yaşında insan da geliyor. İşte o bütün hayatı boyunca depoda durmuş o gitar, gençliğinde çalınmış o gitar Vay. çıkmış tekrar işte o şarkılar of. çalınıyor. Her yaştan her şekilde insan geliyor ya da mesela başka bir grupta başka bir ensurman çalıyor aslında ünlü birisine. Ama diyor ki benim de şarkım var. Hmm. Ondan sonra çaldığı kişi ona eşliğe geliyor falan çok komik. Evet, Böyle Koray Can Demir'e harun. Koray Can eşlik evet. etti mesela kendi bastısına bastısının şarkısına. Öyle mi? Evet. Onun dışında ev sahiplerimiz oluyor. Çünkü biz bunu kendi eksenimizden ziyade hep yaymaya çalıştığımız için... Mesela sürekli Ceyda ile ben sunmuyoruz bunu işte Demirhan Baylan geldi bir gün sundu. Böylece onun hayranları gelip tanışabiliyor, şarkılarıyla ile hmm. ilgili fikir alabiliyor. Ee, o da sahne aldı veya işte Selengülün, e, Ruşen, Keza yani katılımcılarımızın hepsi amatör de değil ama hepsi evet. profesyonel de değil. Yani biz buna karşı durduk hep. Herhangi evet. bir sınıflandırmaya karşı dururdu. Aslında piyasaya karşı bir durum olarak da algılıyorum ben bunu. Yani hani ne bileyim bandırmalı bir memur olsam... E, ...gitmeyi düşünür müydüm bir yere... ...benim şarkım var diye enteresan bir durum olurdu galiba. Falan gibi bir şey düşünebilirdim mesela. Ama bu insanları cesaretlendiren bir... E, ...duruma, vazifeye sebep oluyormuş gibi geliyor bana. Evet. Ve de o şarkı o kadar güzel bir şarkı ki bu arada. Benim diyen şarkı yazarı öyle şarkı yazamaz kolay kolay. Yani... Güzel şarkılardan bahsediyoruz. Bayağı güzel şarkılar var. Peki evet. bunların hepsi bir elemeye mi tabi tutuldu? Ya da nasıl bir sistemle bu 14 şarkı belirlendi? E biraz e, zaman içinde gitgeller mi? Bu için ilk albüm aslında. Hı -hı. Yani e, umarım ilk diyoruz. İlk diyoruz. <gülüyor> evet. bu iyi giderse, olmaz. Umarım iyi giderse umarım sormaz böyle bir manevi olarak desteğe de ihtiyacımız var. Sadece maddi de değil aslında değil mi destek? Ee, manevi olarak da yeterince destek görürsek, <gülüyor> ikinci albümü de ileride düşünüyoruz. Devam edecek bir fikir Devam yani. istiyoruz. Bu ilk albümde ee, daha sık katılanları, evet. değil mi? Çok destek verenleri, daha bir işte aklımızda olanlar. en çok kalan belki e, bazı parçaları koymak istedik. Bir de şarkı olarak da hani yeri ne bulabilecek için? Sonuçta albümü şey gibi düşünün konser gibi bir set list var. Evet, evet. Ama Ceyda'nın dediği çok doğru. Yani üç dört defa katılan insanlar oldu. Bir daha geliyor, bir daha geliyor. Tabii bizim çok hoşumuza Dinlemeye geliyor mesela. Çünkü burada olay sadece sahne almak değil. Evet. O şarkı yazarlarını bir araya getirmek. Çünkü fark ettik ki o kadar da az değiliz ama o kadar yalnız, yalnızız ki. Hmm. Yani herkes birbirini yargılıyor. Müzisyenler bile kendi içlerinde birbirlerini yargılıyorlar. Tabi. O yüzden biz bir arada durmuyoruz. Hiçbir seçtim. zaman durmuyor zaten yani. Ah, hmm. <gülüyor> <gülüyor> bir çeşit <gülüyor> aslında platform gerçekten. Evet platform ve mesela şöyle bir şey soranı da pek davet etmiyoruz açıkçası. Peki benim bundan ne çıkarım olacak? Hmm. Şimdi bir çıkar olmasını düşünüyorsan zaten büyük plak şirketlerine git. Zaten. Işin burada değil yani değil yani burası öyle bir vakit kaybetme yani, yani. Evet. Evet. Evet. Bizle vakit zaten bizden istediğini alamayacaksın Yani evet. öyle bir şey sunamıyoruz sana Biz hep beraberiz Biz şarkı yazarıyız Bizim şarkılarımız var Ve şarkılarımız gönlümüzden geçen sözler Gönlümüzden geçen müzik kadar. Evet ve yani aslında bu dönemin müzisyenleri ve müziğini de anlatabilecekmiş gibi bir dokümentasyon çalışması gibi de geliyor bana. En evet, azından 2016. Enteresan yani. O yüzden e, bir fikir olarak bence çok eğlenceli. Örneğin ...sana hiç gelemedim Ruşen ama... <gülüyor> ...ben aslında ee... dinliyorum yani heyecanla... ...hani ben şey İstanbul'a yeni geldiğim için... ...bir senedir İstanbul'dayım... ...Mitaniye'de işte buradaki müzisyenlere de... ...burada ismi geçen birçok müzisyen de aslında bizzat... ...şey... ...tanışmadık... ...müziklerini de yavaş yavaş tanımaya başladım... ...ve tanıdıkça daha çok keyif alıyorum... ...ve daha çok işin içine giriyorum açıkçası... ...hani benim için böyle yavaş yavaş yanaştığım... ...ve bende farklı duygular yaratan bir proje aslında bu... ...çünkü hani hani şarkıları çok fazla hani böyle bir süsleyip püslemeden çok fazla işte insan içerisine çıkarıp aslında ait olmadığı kimlikler kodlar yüklemeden olduğu gibi ortaya çıkarmaya çalışan bir proje insan mi haliyle en evde yaptığın haliyle aslında şarkıları e, hani e, dinleyiciye ulaştırmaya çalışan bir proje e, gibi geliyor ve bana bu bende farklı bir çağrışım yaratıyor çünkü ben de uzun zamandır bir ...hani 10 senedir müzik kendimi var etmek anlamında... Evet. ...bir dışarıya açılma mücadelesi çabası var. Çünkü sen kendin için uğraşmadan... ...ne yazık ki insanlara ulaşmak o kadar kolay olmuyor. Yani özellikle biraz alternatif... işte ...çizgi dışı şeyler yapıyorsan... ...çok fazla böyle bir mainstream'e ulaşamıyorsun. Hani kitleye ulaşamıyorsun. Dolayısıyla kendi mücadelen söz konusu. Fakat bu mücadele esnasında... ...bazen hani o, o en böyle... ...nasıl diyeyim... ...acıyan halinle... inledin halinle yaptığın şarkılar... Bazen arka planda kalıyor ve hani biraz popüler kültüre yanaşmak gibi bir şeyin olabiliyor hani e, durumun e, bir yol seçme durumun olabiliyor biraz şey oldu belki ama mesela normalde gitar çalmıyorum sahnede yani bir süre çaldım ama sonra bıraktım örneğin e, çünkü seyirciye ulaşmak e, seyirciyi gitarsız bir şekilde kavramak hani daha e, şey olduğu için belki sahne performans anlamında İyi bir noktaya getirdiği için vesaire. Hani böyle tercihler yapmak zorunda kalıyorsun. Aslında hmm. çok e, şey yapmadığın e, yani içine sinmeyen ama yapman gereken tercihlerde bulunuyorsun. Hani ben bu süre zarfında biraz e, Kürtçe besteler de var. Kürtçe şarkılarım da var biliyorsunuz. Evet. Türkçe şarkılarıma biraz yanaştım. Yani hani biraz hmm. farklı bir şeyle bakmaya başladım. Çünkü Singer Songwriter üslubuna daha yakın benim Türkçe şarkılarım aslında. Dolayısıyla o şarkıların biraz daha hani tanımak onlarla kucaklaşmak hani bir 10 sene bir 15 senelik belki şeyleri var geçmişleri var o şarkıların o şarkıları tekrar önüme koymak ve yüzlerine bakmak bir nevi kendime bir daha bakmak gibi bir hissiyat yarattı bende bu proje ve hani gittikçe de daha fazla müzisyen tanıdıkça da daha çok müzisyen dinledikçe de bir ortak taban keşfediyorum yani ortak bir duygu ortak bir his keşfediyorum onlarla bir farkında olmadığım bir bağ keşfediyorum ve bu beni şey yapıyor güçlendiriyor açıkçası farklı bir noktadan beklemediğim bir noktadan güçlendiriyor Aslında Aa, bütün anlamıyla haydi. anlattın evet, <gülüyor> evet <gülüyor> Burada bayağı, Gözleri güzelce dolanlar güzelce. var <gülüyor> Ben isimleri saymak istiyorum evet. senin evet, sonuna doğru kalmasın, geliyoruz evet. Ruşen Alkar dediğimiz gibi Eda Sena Şenceylan var üniversiteden yeni mezun oldu çok güzel şarkıları var. Ee, Emre Akbay var. E, Eskişehir'den geliyor. Cengiz Ayuboğlu var. E, emekli. Emekli, mesela, emekli ve çok güzel bir şarkısı var. Ve çok şahane de bir insan. Ee, Ömer Türkoğlu var. Edebiyatçı. Evet edebiyat öğretmeni <gülüyor> mesela. Barış Uğur işte Bandırma'dan. Kudret Kurtçebe bayağı önemli bir isim aslında. Evet, Kudret'te bir bir saniye bir poz edebiliriz yani durabiliriz. Kudret Kurtçebe hiçbir zaman sektöre teslim olmamış. Ya yani şu anda 59 yaşında hatta kayıt ettiğimiz gün doğum günüydü. Pasta kestik. Bizim biraz da rol modeli aldığımız birisi. Yani hmm. önemli bir önemli bir duruş burada. Hani bizim babalardan Kudreti seçmemiz ve onun da bizi seçmesi burada albümle bizim proje ile ilgili de bir şey söylüyor bence. Evet bisikletini çok seviyor. Videoda da görebilirsiniz zaten bisikletini. <gülüyor> Tek bisikleti bisikletimi de çekecekti Bir de mum, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mum olmasını istedi. Ee, İpek Aktar, Soyer ve eşi Emre Soyar çok güzel bir şarkıları var gerçekten. Banu Kanı Belli yine bildiğimiz bir isim. Gülce Duru Kaybedenler Kulübü'nden hatırladığınız bir isim. Turgay Demiryürek, Mitane'nin ev sahibi sevgili Turgay. Çok da güzel söyledi parçasını. Ee, Başak var, ben varım. Fulya, Fulya Özlem var. O da yine ikinci albümünü yeni çıkardı. <gülüyor> Banu dördüncü albümünü bu sonbaharda çıkarıyor. Böyle ortaya karışık bir... Şahane. Evet. Bir şarkım var şu anda. Ee, o zaman bir albüm peşinde. Ee, indigogoda devam ediyor. Bu bir sayfası var mı spesifik yoksa bir şarkım var diye aratarak bulabiliyor mu destek vermek isteyen dinleyicilerimiz? Çok rahat bulurlar. Bir şarkım evet. var. Yani Bütün sosyal medyada. Facebook, Twitter'da evet. aktif olarak evet. kullanan evet. Bir, bir ekipten bahsediyoruz. Bir şarkım var. Re's yok. O önemli. Evet. indigogo bir şarkı bu maddede aratabilirsin rahat bulabilirler. Yeter evet. ki bulmak istesinler. Evet, bulmak isteyene zaten yollar açık şimdi dedik. Evet stüdyoda Başak Yavuz, Reyda Özbaşaral, Gülşen ve Ruşen Alkarla beraberdik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için. Çok teşekkürler. Görüşürüz yine. Hoşça kalın.